Katre Tevhid Denizinden İfade-i Meram Malumdur ki insan hasbel kader çok yollara sülük eder ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulursa da bazen de boğulur. Ben de kader-i ilahinin sevkiyle pek acayip bir yola girmiştim ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayet-i ezeliye beni Kur'an'a teslim edip Kur'an'ı bana muallim yaptı. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Bütün ehli dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsaademe, Sübhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede otuz defa meydan muharebesi vuku'a geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt kazandığım bir muzafferiyete işarettir. Bu risalede yazılan hakikatler zıtlarına bir imkanı vehmi kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikate delili ile beraber bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor. İhtar. Bu zamanın cereyanı benim gibi çoklarını vehmi tehlikelere atmıştır. İnşallah bu eser Allah'ın izniyle onları kurtaracak ümidindeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala anbiyihi. Bu risale, dört babile bir hatime ve bir mukaddeme üzerine tertip edilmiştir. Mukaddeme. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat manayı harfi, manayı ismi, niyet nazardır. Şöyle ki Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk'a bakar Diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete ten teneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Bina-i nimete bakıldığı zaman münim, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessiri hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Ve keza nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tayin eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbab hesabı ile bakılırsa cehalettir, Allah hesabı ile olursa marifeti ilahiyedir. Birinci kelam: İnni lestü maliki. Ben kendime malik değilim. Ancak Malikim kainatın malikidir. Fakat kendime Malik nazarıyla bakıyorum ki Maliki hakiki'nin sıfatını ve sıfatların bir derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Evet mevhum mütenayi hududum ile Maliki hakiki'nin sıfatlarının bir ceyette gayri mütenayi hududunu bildim. İkinci kelam el mevtu hakkun ölüm haktır. Evet bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direk olacak kabiliyette değildir. Zira onlar demir ve taştan değildir. Ancak et, kan ve kemik gibi mütehalif şeylerden terekküb etmiş. Kısa bir zamanda tevafukları, içtimaları varsa da, iftirakları ve dağılmaları her vakit melhuzdur. Üçüncü Kelâm رَبِّيْ Rabbi Vahidun. Rabbim birdir. Evet, herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı e olan teslimiyete bağlıdır. Aksi takdirde pek çok Rab'lere muhtaç olur. Çünkü insan,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 Bir kıymet vermektir ki bu ene Cenabı Hakkın sıfatını, şu bilmek için bir santral ve bir vahidi kıyasidir.